Effective Pass Hazırlayıp sunanlar Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır Herkese iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Derginin Spor Keşesi Efektif Pasa hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan. Ben Utku. Ee, bu haftaki programda e, duyurduğumuz üzere ve Gözde ve Eser'in de hatırlattığı üzere e, 2013'ün e, olaylarını tekrar dile getireceğiz. Çünkü e, açıkçası bazı şeyleri hem es geçtiğimiz hem de vaktin yetmediğini düşündük program sonrasında ve böyle bir karar aldık programın ilk kısmında. Buna dair sohbetlerimiz olacak. Öncelikle mesela evet. benim aklıma gelen olaylardan bir tanesi, hatta yani kesinlikle söylemem lazım diye düşündüğüm olaylardan bir tanesiydi bu. Afrika Kupası'nda direkt yıkıldı. Evet, Maç 20 dakika durdu. Yani bu büyük bir uluslararası futbol organizasyonu bu. Yüz ölçümü olarak da en büyük kıtalardan biri. Bir sürü futbol ülkesi var. UEFA ile eş değer ülke sayısına sahip. Aynen. Ee, ama e, Tunus maçıydı. Tunus Nijeri olabilir şu anda. Tam hatırlamıyorum ama şut atan Tunuslu bir oyuncuydu. Ee, Tunus'un oyuncunun attığı şut sonrası direkt yıkıldı ve 20 dakika e, maç durdu. Enteresan hikayelerden evet. bir tanesi büyük futbol turnuvalarında, spor turnuvalarında diyelim bunu. 2013'ün Ocak ayında bunu yaşadık. O turnuvayı da e, şöyle tamamlayayım. Nijerya kazandı. Nijerya 94'te sonra. kazanmıştı. Nijerya 94'te kazandığında stoperi Fenerbahçe'de oynuyordu. Uçe sonradan geldi ya da. Ya evet. Ee, şimdi kaldırdığında stoper Giuseppe Yobo'ydu takımın abisi kaptanı. Yine Fenerbahçe'de. Ee, yine diyorsun. Fenerbahçe'de ve o turnuvada da e, C. Okocha da vardı. JJ Okocha takımın yıldızıydı. Sonrasında Fenerbahçe'ye geldi. Emenike de sonradan Fenerbahçe'ye geldi. Gerçi bir yere evet. geldi gitti ama. O hikayeyi yani. tam açıklayamıyoruz neden geldi neden gitti ama sonrasında geldi ve iyi geldi Fenerbahçe'ye. Yani Nijerya ekolünün Fenerbahçe ile bir e, ortaklığa gitmesi söz konusu bu durumlarda. Nijerya'nın ne zaman ise Fenerbahçe katkısı alıyor. Ama şunu söylemeden demeyeceğim ya yani Nijerya takımının o kadrosu yani asıl Nijerya kadrosu. Çok iyi bir kadro ödülüyor değil 94. mi? Yani Nijerya. Gerçek Nijerya. Gerçek Ronaldo gibi oldu. <gülüyor> gerçek Nijerya 94'te kupayı, ya, yani Dünya Kupası'na e, hakikaten e, e, yukarı doğru gidiyordu yani son anda bir takılma olmasa e, talihsiz maç sonrasında. E, çok şansı vardı ama olmadı ve şunu da son olarak bağlayayım. Bana göre Afrika'dan çıkıp da sempatik gelen son takım Nijerya takımı. Öyle mi diyorsun? Bana öyle geliyor ya. Sempatik gelen. Gan Ganalar affetsin beni. Zambiyat, İçimizdeki Ganallar. Gambia'ya sempatik gelmedi. Dü mi? Dünya kupası için diyorum ama. Ha tamam Dünya kupası. Ama Zambiya tabii ki. Tabii canım ki. yani. Hem Yo, de sonuçta e hani, hani çocukluğumuzun futbol yıldızları vardı orada. Senegal ile Gana'ya biraz haksızlık edebilirim bu konuda ama ben yine, yine diğer <gülüyor> acıyım. <gülüyor> Peki. Çünkü o, o koçanın durum filan. O Tunuslu Topçu da herhalde bundan sonra e, torunlarına anlatacak bir hikayesi olmuştur. <gülüyor> Topa bir vurdum direkt yıkıldı. <gülüyor> Gibi. Hakikaten bazen mahalle maçlarında olur böyle hikayeler. Tabii. Bu gerçekte oldu. Güzel bir hikaye. Afrika kıtadan devam etmek istiyorum müsaadenle. Tabii ee, Güney Afrika Dünya Kupası'na gidemeyeceği haberini aldı bu sene. Dünya e, Güney Afrika için bir başka üzücü haberdi diyelim. <gülüyor> ee, bir başka yine müthiş bir hikaye aslında. 2013 yılında Kaiser Chiefs takımının kalecisi e, sezonun futbolcusu seçildi. Oyuncuların sezonun oyuncusunu belirlediği oylamada Birinci seçildi, en iyi kaleci seçildi, en iyi spor adamı seçildi ve e, Kaiser Chiefs takımını e, la birlikte hem lig hem e, kupa ülke kupasını kazandı, duble yaptı, ulusal takımda da oynadı. Ancak e, yani böyle bir hikayenin ardından. ...fazlasıyla duyulmadı. Bunu hatırlatmak istedik. yani Böyle bir şey mesela Avrupa'da olsa... ...aman tanım. Yer yerinden oynardı Kesinlikle. diyorsun. Kesinlikle. Yani Afrika'daki... ...futbol olaylarından en önemlilerinden bir tanesiydi. Bu... E, ...bir başka bir müthiş kaybetme hikayesi var. Hı hı. Afrika'da. Evet. Orlando Pirates... ...takımı. Şampiyonlar ...finaline çıkıyorlar. Hani hep böyle işte... E, ...final... ...ya da hem kupa finali olabilir... ...Avrupa kupa finali olabilir bu... ...ya kendi stadında oynanır... ...ya da rakibinin stadında oynanır... ...ve o kupaya ulaşmak istersin ya mutlaka... evet ...bu sefer de Orlando Paris takımının... ...stadındaydı maç... ...Orlando stadında... ...El Ahli ile oynadılar... ...Mısır takımı... ...ve ikinci kez üst üste kaybettiler ya evet yani bir dönemin Hector Cooper Valencia'sı gibi evet, ama bu yani şurada bir fotoğraf var sen Hı -hı. de bak isterim. Evet futbolcular kendilerini çok üzücü. Bu mağlubiyetin ardından yere bırakmışlar. İki anekdotla bağlıyım bunu. O bana gösterdiğin fotoğraf bu sene Panamalı futbolcuların da çok e, anımsatan bir fotoğraf oldu. Panama tarihinde ilk kez CONCACAF Gold Cup'ta finale yükseldi bu yıl oynanan turnuvada. Büyük başarıydı bu onlar adına. Ancak finalde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaybettiler. Bu bu ilk dramlarıydı. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin Panama'ya yaptığı ikinci e, hüzün Dünya Kupası elemelerin son maçında geldi. E, Kasım, Ekim Ekim ya da Kasım ayında oynanan maçta Panama e, Amerika'ya karşı evinde oynadığı son maçı e, kazanması halinde e, Dünya Kupası'na gidecekti ve 90 artıncı dakikalara yani 90 dakikayı 2-1 önde girdi. Ancak Hiçbir iddiası olmayan Amerika son iki, duraklama anlarında iki gol birden atarak Panama'yı kupa dışına itti ve e, Panama yerine Dünya Kupası'na Meksika gitti. Meksika'da hiç hak, etme, hak etmeyen bir şekilde gittiğini söylemem gerekiyor. Çünkü işte Kuzey Amerika elemelerinde altılı grup var. 5 yer, yerden 10 maç yapıyorsun. Panama bu 10 maç, pardon Meksika bu 10 maçı sadece ikisini kazanıp dünya kupasına gitti. Panama'nın gidemeyişi çok üzücü oldu ve maç sonrası hepsi yıkıldılar bana gösterdiğim fotoğraf gibi. Ve onları teselli eden de Amerikalı futbolcular oldu. E çok duygusal bir maçtı benim adıma. Yani bu yılın en duygusal maçı o olabilir. Panama Amerika maçı diyebilirim. E, Meksika Amerika maçı da bu sene o eleme maçlarından bir tanesi yanılmıyorsam hı hı. E, yıllar sonra Büyük kar altında oynandı, Costa... yoğun kar altında oynandı. Costa Rica maçıydı ben Rica öyle maçı. hatırlıyorum ama emin de i̇şte. değilim aslında gene bakılabilir ama. Meksika Amerika çok kritik bir maç oynamıştı Eylül ayında. Maç hı Eylül'deydi hı. ve maç Amerika'da oynanacaktı. Maçın biletleri Temmuz ayında tükenmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yani serap futbol ilgisini gösteriyor. Hem o hem siyasi açıdan yaşanan Tabii. gerilimler ve futbol üzerinden birbirine üstün gelme mücadelesi de buna dahil ki evet o bölgede zaten iki büyük var Meksika Amerika ve bunlar birbirine sürekli baskınlık kurmaya çalışıyorlar şu da son anekdot hadi, hadi ya, şu anda Amerika Birleşik Devletleri Krinsman'a emanet Jürgen Krinsman teknik direktör ve Krinsman'ın kurduğu kadronun büyük çoğunluğu Latin kökenli oyunculardan kuruldu bu enteresan bir tercih olarak gözüküyor ne? bunun bir sebebi de ülkedeki Latinleri milli takıma biraz çekmek gibi e, gösteriliyor ama bu da değişik bir anekdot oldu Evet yani küreselleşmenin futbola getirdikleri ile birlikte futbolun küreselleştirmeden götürdükleri ya bir evet. hani kü küreselleşmenin milliyetçilikten götürdükleri öyle ama Amerika Amerika'nın milliyetçiliği de aslında tanımlı bir milliyetçilik değil gibi içinde bir sürü tabii, bir faktör barındıran tabii. ki büyük bir, tartışma. Bir İzlandalı bile dünya kupasında Amerika ile olacak. Aron Aron Johansson adında. Evet. Neyse neyse doğattık baya. <gülüyor> Afrika kıtasında e, güzel aslında bir haber. Bu. Ve Zahir Belloni vardı Aa, hatırlarsan evet, evet, evet. Biz fazlasıyla şu gün haber verelim bugün verelim derken kendisi serbest bırakıldı Büyük bir mücadele idi O da şu Fransız Cezayir asırlı bir futbolcu Paris'e dönmek istiyor ancak Katar'da pasaportuna el konduğu için Buradan çıkışına izin verilmiyor ve iki sene süren mücadelenin ardından e, büyük de baskılar yaratıldı. Özellikle Eylül'den sonra e, hem de Katar'da yaşanan bu Dünya Kupası e, inşaatları sırasında yaşanan sıkıntılı olayların ardından biraz daha fazla baskı yapıldı. Çünkü insanlara insanlık dışı davranıldığı e, birçok kez kanıtlandı. E, bu baskılar sonucu da e, Zahir Beloni Paris'e dönmeyi başardı. Katar'ın da Dünya Kupası 2024'e e, ev, pardon 2022'ye ev sahipliği yapacağını da unutmayalım. Evet. E, böyle bu ülkeye Dünya Kupası verdiler. Şaşırtıcı değil. Çünkü İsrail'e de bu yıl e, 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası vermişlerdi ve İsrail'in de e, bir Filistinli futbolcu kendi ülkesine alıkoymak gibi bir vukuatı da üzerinde, vukuatın üzerinden çok süre geçmedi. Bunu unutmamak gerekiyor. Evet. Dünya Kupası demişken son gelişme aslında bu. bu. Hı -hı. Ama 2013'e de birazcık katılabilecek bir e, yanı var. Son haberlere göre Blatter, hı hı. FIFA Başkanı Brezilya kadar e, Dünya Kupası çalışmaları yavaşlayan Bir ülke olmadı bugüne kadar dedi <gülüyor> Brezilya'nın Dünya Kupası'nı Yapıp yapamayacağı birazcık Tehlikede aslında şu anda Ya da nasıl yapacağı tehlikede <gülüyor> ya da oraya gidecek insanların Orada hangi Sağlıklı statlarda Maç izleyebileceği de e, Düşündürüyor herkesi Evet e, 2013'te ilk defa e, FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda şeyi kullandı. Çizgi teknolojisini kullandı. Evet. Nasıl bakıyorsun teknolojiye diye kısaca soracağım ama. Yani ya, hakemin gerekliliği de aslında sonradan e, gelmiş bir şey. Ama e, yani sürekli bir teknolojiyle birlikte bu oyunun herhangi bir güzelliğinin kalacağını düşünmüyorum. Oyun zaten hani biraz da. Bana göre 1966 Dünya Kupası'nı Hatırlanabilir kılan şey e, İngiliz futbolcu Hürst'ün e, Wembley'de çektiği şut, gol mü değil mi tartışması ve hakem Tevfik Ramov'un e, golü vermesiydi. E, 66 kupası ta, o tartışmalı pozisyon hatırlanıyordu. Evet aynı hikaye 2010 bu hikaye. Dünya Kupası'nda da, da, da oldu. oldu. Frank Lampard'ın çok açık net golü. Ya mi? Evet yediler <gülüyor> golü. Ama e, işte bu tip hikayeler aslında bence futbolu biraz hatırlanabilir kılıyor. Ben hataların çok da korkulası şeyler olmadığını düşünüyorum. Yani Çünkü şimdi 66 yılında Almanya kaybetti finali ama e, Alman ne Alman futbolunu yerin dibine soktu ne İngiliz futbolunu süper yaptı. E, yani böyle hatalara bence e, daha açık olmalıyız. Teknolojiyi biraz daha az kullanmalıyız. Evet, teknolojiyi gidelim Amerikan futbolunda falan kullansınlar. Bizi ilgilendirmiyor. Evet. Bulumuza karışmasınlar diyelim. <gülüyor> Doğru. E, bence dünyanın en muhteşem spor olaylarından yani en Trajik de spor olaylarından biriydi. Dünyanın en büyük maratonlarından biri Boston Maratonu. Hı hı. Onu atladık geçen hafta. Büyük ayıp ettik kendi açımızdan. Ee, yani kazananı, kaybedeni burada aslında çok önemli değil. Ama maraton esnasında e, bir patlama yaşandı. Ve bu patlama e, kalabalık yerlerden bir, birinde oldu. 3 kişi ölüp e, 17 sarar, 130 kişi de yaralanmıştı. Bunun failleri daha sonrasında da yakalandı ve... E, alalete teslim edildi diyelim. Evet. Sonra e, şu haberi atladığımızı Maraton demişken bir diğer maraton haberi de Berlin Maratonu'ndan geldi ve dünya rekoru kırıldı. Evet. E, o da bir ayrı bir anekdot erkeklerde. Şu haber önemliydi. Ulusal formayı giyen Rıza Kayaalp Twitter'da ilk ırkçı söylemlerde bulundu. Sonrasında kendini e, ben değil kuzenim yollamış söyledi şeklinde bir savunmayla savundu. Aslında 6 ay müsabakalardan men edildi ama daha sonra e, yapılan itirazlar sonucu ki bunu yapan da Türkiye Güreş Federasyonu ve Spor Bakanlığı hı hı. Filatemiz Kurulu davayla ilgili karara varana kadar bu 6 e, ay men cezasını askıya aldı. Enteresandı ve bu e, arkadaşımız da ee, Mersin ve Adana'nın ev sahipliğinde düzenlenen 17. Akdeniz Oyunlarında ülkenin bayrağını taşıyarak hı hı. E, o ülke geçitleri sı sırasında en önde yer aldı. Bu da bir meydan okumaydı. E, ülke sporuna evet bir meydan okumaydı. Bakın bizim oyuncumuz temiz aslında falan gibi bir savunmaydı da diyebiliriz. Ee, Türkiye Olimpiyatları alamadı ama 2020 Avrupa Şampiyonasında ee, ...en azından 1-2 maça ev sahipliği <gülüyor> yapma konusundaki başvurusunu yaptı. teselli ikramiyesi olarak. neler olacak. getirecek bize. Türkiye olimpiyatları kaybetti ve Türkiye adına tek kaybediş olimpiyat değildi bu sene. Basketbolda e, finallerde çok büyük hüsranlar yaşandı. Aslında gençlerde başarılı olundu. Onu da hatırlatmak lazım. Yani şöyle söyleyeyim. E, erkeklerde basketbolda Pınar Karşıyaka... E, kendi, ...kendi sahasında düzenlediği Euro Challenge 4'lü finalinde... 17 sayı öne geçtiği maçta o zamana kadar turnuda hiç kaybetmemiş Krasne-Krilya takımına kaybetti. Kaybedişinde de sahaya atılan bir su, su şişesi sonrası takımın ritminin bozulması önemli etmendi maalesef. İzmir seyirci tarafından atılmıştı o su, evet. su şişesi. Ee, i̇şte Kayseri-Kaski 2 yıl üst üste Kadınlar Eurokaplı finali çıktı ama Rus takımına çok talihsiz bir şekilde kaybetti. O da yine 10 civar 15 civarı farklı öne geçmişti. Gene oradan kaybetti. Kadınlar kadınlar EuroLeague'de Fenerbahçe finalde kaybetti. Ekaterinburg'a. Ee, yani ilk kez bir kadın takımı kad kadınlar hı hı. kupa 1'de final çıkmıştı ama Ekaterinburg hakikaten çok güçlü bir takım. Beşiktaş ve kaybetti. Ergin tamam. Beşiktaş Taş e... 2013'te değil miydi? Evet. Çok mu hızlı geçiyor yıllar yıllar? <gülüyor> e, aynen öyle. Beşiktaş da bir, bir önceki sene e, Euro Challenge'ı kazanmıştı zaten. zaten. Başka da e, Şöyle kadınlar... En, en, evet. Enteresan tamam. olaylarla birazcık hatırlatıp Hı -hı. sonra şarkı arasına gidelim. Motive edici bir şarkı olacağından evet. şüphemiz yok. Hı -hı. E, Luis Suarez, Ivanovic'i ısırdı. Hı -hı. Onu söyleyelim. E, Davut Lise, e, Manchester United'lı... Ee, rakibinden Rafael'den tekme attığını rolünü yaptı ve tribünlere bakarak güldü. Hı hı. Hani böyle olumsuz ve futbolun komik yanlarından biri oldu. Evet. Fatih Terim Ünalay'sal'ın telefonuna çıkmadı. Evet. <gülüyor> Bak mesela çok önemli bir olaydı 2013'te. Te Açıl, ee, açılmayan telefonlar. Tabii ee, Sonrasında sonrasında Ünalay'sal benim elemanım diye seslendi Fatih Erime ya da böyle bir dedikodu oldu. Sonrasında Yıldırım Demirören Kalasaray'dan Fatih Erime ayrılıktan sonra yaptığı basın açıklamasında burada kimse benim elemanım değil hepsi benim kader arkadaşım diyerek cevap verdi. Hmm. Bir nevi İnolaisala ortalık karıştı aslında. Evet. Fatih Terim'e sahip çıktı. Böyle yani. entrika dolu da bir yıl oldu. Aynen. Mesela atılmayan imzaların yılıydı. S sözleşmeleri hangi sözleşmeye imza atıldı belli olmayan bir yıldı. Yani hadi o İnolaisal Fatih Terim ve işte Yıldırım Demirören arasındaki milli takım Galatasaray imzalarını geçelim. Zaten Hı -hı. atılmayan imzaların yılı her sene e, öyle bir yıl oluyor. Türkiye'de ha. her sene bir haber çıkıyor şu geliyor bu geliyor, geliyor. falan diye ama atılmayan imzalar çok oluyor. Futbolcuların topla elle oynadıkları bir yıldı. Rindong. <gülüyor> evet ee... onun kararı da bugün verilecekti ama tabii ki gece 12'ye doğru açıklamayı çok seviyor. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu, hmm. PfdK Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bu <gülüyor> kararları. O yüzden sanırım birazcık daha gecenin ilerleyen saatlerini beklemek zorunda kalacağız deyip parça arasına geçelim parçasını. Daha sonra da 2014'te dair olayları birazcık hatırlatacağız ve temennilerimizi ileteceğiz. Çalacağımız parça bir spor filminden, Rocky Balboa. Çok e, hepimizin kült filmlerinden bir tanesi. Onun e, filminde çok fazla o filmde çok fazla dinlediğimiz bir parça. Ghana Fly isimli bir parça Bill Conti'nin muhteşem bestesi. Carol Connors ve Aynı Robbins sözlerini yazmış. Şimdi bu parçayı dinleyeceğiz. Ardından da Efektif Pas devam edecek. Evet, Rocky filminden bildiğimiz Gana Fly Now isimli parçayı çaldık. 2014'ün ilk parçası bu olsun dedik. raki gibi kendimizi motive edeceğimiz, güzel şeyler yaşayabileceğimiz bir yıl olsun diye bu parçayı tüm herkese, evet. dinleyicilerimize armağan ettik. Ee, parça arasında aslında bu programı yapma amacımız olan <gülüyor> şeyi sizlerle paylaşmayı unuttuğumuzu hatırladık ve bunu hemen telafi ediyoruz. Yılmalı'nın... 13'te e, özellikle bizim için de çok heyecanlı bir e, olaydı. Açık Dergi ekibi İlksen Gözde ile birlikte e, teknik masada daha Ayberk Can Akçı vardı. 3 saat boyunca burada VeloNet'te özel yayını yaptık. VeloNet'te'ye gece yarısı 3 saat. Gece yarısıydı hem de gece 12'den 3'e kadar. E, yani VeloNet'te neydi onu hatırlatalım. Bir kültürel bisiklet sürüşüydü. Hı -hı. E, yaklaşık 10 durakta duruldu ve ee, biz de bunun yayıncılığını yaptık, o duraklar hakkında bilgi verdik. Duraklar İstanbul'da, arasında evet. sohbet ettik ve gecenin bir yarısında e, tüm bizim... işlerini bırakıp Caner Eller <gülüyor> konuğumuz ha, olmuştu. Evet. Çok e, muhteşem bir hava katmıştı, renk katmıştı programımıza. Ona da buradan ayrıca selam sevgilerimizi yollayalım istiyoruz. Allah herhalde Efektif pas ekibi olarak e, 2013'te en çok... ...bizi mutlu eden olaylardan bir tanesi de buydu. Tabii tabii. Yani Tarihi bir yayında herhalde. Evet. Kendi adımıza konuştuk. Onu söylemek istedik. Şimdi 2014'de rahat rahat geçebiliriz. <gülüyor> e, 2014'te Türkiye'de yapılacak bazı olaylar, spor olayları var. Büyük uluslararası organizasyonlar. Bunlardan bahsedelim. E, başlıcaları. başlıcaları 2014'te e, tarihsel olarak, e, kronolojik olarak gidelim. E, erkekler voleybol şampiyonası e, olacak. Dört, dörtlü, dörtlü finali. Final, evet, şampiyonlar e, dörtlü Ligi'de. Dörtlü final Türkiye'de. Ankara'da Aynen. olacak. Halkbank ev sahibi oldu. Hı -hı. E, tarihlerini hemen vermek Şampiyonlar şikayım. Ligi'nin sonu olarak. Veremedim. E, devamında başka organizasyonlar da var tabii. E, evet, 23 Mayıs evet. 20 e, Temmuz. Onu söyleyeyim. Hı -hı. Yok. Hayır özür dilerim. Ekim 22 ben mart 2013, iki, mart, mart 23 Mart'ta e, finali Hı. burada yapılacak. Ankara'da e, olacak. Ondan önceki final finalde burada. O tarihler arasında Ankara'da yapılacak. E, Dünya ritmik jimnastik şampiyonası varmış İzmir'de 21 Eylül-28 Eylül arasında onu da hatırlatmış olduk. E, 24 Mart. E, ve 30 Mart 2014 13 ve 15 Şubat tarihleri arasında e, uluslararası buz hokeyi hı hı. 18 yaş altı dünya şampiyonası yapılacak üçüncü, de üçüncü dünyada. kategoride dünyada ve bunların arasında en büyük organizasyonlardan bir tanesi de FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası A takım düzeyinde Kadınlarda o da 27 dünyada. Eylül ve 5 Ekim arasında 2002 ile 2014 arası hem kadınlarda hem erkeklerde Avrupa ve dünya şampiyonalarında böylece ev sahibi olmuş oluyoruz. E, dört ayrı turnuvaya. Ama hani baktığımızda sanki... Ama parantez e, açalım. Mevzu ev sahibi olmaktan ziyade tabii. hem katılım sağlamak tabii ki ve bu turnuvalarda başarı da elde edebilecek sporcular yetiştirmekte. Şimdi biz ev sahibi olduk diye e, iyi sporcular yetiştireceğimizin garantisini vermiş olmuyoruz. Ya, onu hakikaten. bir geçelim, onu bir atlayalım. Hatta yeni gelen spor bakanına da bunu buradan hatırlatmış olalım. İyi dileklerimizden bir tanesi bu olsun. Sadece ev sahibi yapacağımız Hı. organizasyonları tamam, almayalım. E, yetiştirici de bir ülke olmaya bakalım. Kesinlikle yani bir spor ülkesini spor ülkesi yapan yaptığı organizasyonlar kesinlikle değildir. Tabi dünya kupası var bu sene değinmeye Hı -hı. bile gerek yok. Haziran ayının sonu Temmuz başında e, başka ne var? E, Voleybol dünya şampiyonası var ve kad kadınlar milli takımı e, dün oynadı dün biten. Eleme maçları sonunda katılmaya hak kazandı bu turnuvaya. Roma'ya 3-0 yendiler. Ee, bu, bunun dışında e, yine basketbolda erkeklerde dünya şampiyonası var. E, dünya şampiyonası dolu bir yıl baksamızda. E, evet, özellikle dünya kupasının olması zaten, zaten spor olaylarının tabii zirveye da. gelindiğini gösteriyor olimpiyatın olmadığı yılların dışında evet. diyelim. Bu yıldan temennilerimiz nelerdir peki? Bu e, yıldan temin, temennilerimiz aslında çok ama demin dediklerimden bir tanesi demin dediğim hatta e, yetiştirici bir ülke olmaya gayret göstermekte yarar var. E, tribün ...ne de e, bu sene e, Fatih Ribin'lere, Tribün gruplarına da bu sene fazlasıyla ağırlık vermeye çalıştığımızı... ...destek vermeye çalıştığımızı söylemiştik. O açıdan da e-bilet e yasası gelmesin. Bugünlerde konuşuluyor. Hala Ancak gelecek. Kulüpler Birliği en azından 6 ay daha istiyor. Çünkü kulüpler buna hazır değiller. Şu anda böyle bir sistemi uygulayabilecek bir kulüp yok. Evet. Mesela Akisar Belediyespor Spor... E, Birinci ligde, süper ligde oynuyor ama maçlarını Manisa'da oynuyor. Ama mesela Manisa'nın stadında evet. bunu uygulamaya zorunda kalacaklar. Fakat böyle bir imkan olmayacak. Çünkü önce süper lig maçlarında başlatılacak da sonra alt liglere gidecek de tepeden inme bir şekilde her şey olduğu gibi. Türkiye'de böyle yapılmaya çalışıyor. Böyle olmasın. Olmasın. Başka bal, belli düzenlemeler olsun. Mesela maç saatleri gündüz olsun. Ee, Keşke. Yani cum arada bir oluyor olsun. aslında. 3 falan filan. Ee, oluyor. Yani... Mesela bugün Napoli maçı vardı. Hı. gündüz bir de. Ama evet onlar tatilde ama yine de Türkiye'de tatil bile olsa gene akşamı koyacaklar. Ve tribünler yani. dop doluydu. E, aynen öyleydi. Hani gündüz maçı olsun. E, başka deplasman tribünü açılsın. Deplasman tribünü en büyük temennimiz. Açılsın. Bayern Münih bu kadar acımasız olmasın. E, sen e, puan çıksın. E, bu arada Hamburg'daki olaylarda Sampalliler de bayağı destek veriyormuş. Gezi e, direnişinde olduğu gibi ve gezi direnişinin yarattığı birlik beraberlik havası taraftarlar arasında devam etsin diyerek evet. e, programı kapatıyoruz. Sevgili ile ilk masada teşekkür ediyoruz. Programın tekrarını twitter.com Taksim Efektif pas adresinde açıklayacağımız linkten e, ulaşıp dinleyebilirsiniz, indirebilirsiniz. Böyle bir e, hizmet sunacağız. Birazdan parm parmaklarınızın ucunda olacak diye Hı -hı. lafı toplamaya çalışırken ben Volkaner, ben Utku Göker Küçük. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Effective Pass.